eş-şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve billahi min ve min seyyiati men ve men hadiye ve eşhedü en la ilaha la ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd fe inne ve hayral hadiyi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesetetha ve kulli muhtesetin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli İslam davetinin açıktan başladığı dönemin özelliklerinde kalmıştık. 3. özellikle devam edeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanları davet ettiği hak üzerinde kendisiyle pazarlık yapmak için ...çok sık teklifte bulunulması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir tavizi kabul etmemesi. Müşrikler, Müslümanları dinlerinden alıkoymak için işkencelerini, alaylarını ve aşağılayıcı tutumlarını artırdılar. Ancak bu, Müslümanların, imanlarının ve inandıklarının doğruluğuna olan güvenlerinin, yakinlerinin artmasından başka bir şey getirmedi. Bu konuda izledikleri yoldan bir yarar sağlayamadılar. Bu kez daha farklı, günümüzün diliyle daha diplomatik bir metoda başvurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belki savunduğu bazı şeylerden vazgeçer yahut insanlara davet ettiği haktan kısmen de olsa taviz verir ümidiyle bir takım tekliflerde bulundular. Bu tekliflerden biri için Utbe bin Rebi'a'yı problemin çözümü olarak gördükleri planı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunmaz üzere gönderdiler. Utbe dedi ki, ey kardeşimin oğlu şüphesiz sen bizdensin. Çünkü soy bakımından nasıl bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Fakat kavmine oldukça büyük bir şey getirdin. Bu yüzden onların birliklerini bozdun. Şimdi beni dinle. Sana bazı şeyler teklif edeceğim. Belki bunlardan bazılarını kabul edersin. Sen bu, işe, sen bu iş karşılığında mal istiyorsan senin için mallarımızdan toplayalım. İçimizde en var, varlıkla kişi sen ol. Bununla bir üstünlük istiyorsan seni başımıza geçirelim. Sana danışmadan hiçbir işe karar vermeyelim. Krallık istiyorsan seni kral yapalım. Şu sana gelen ve senin gördüğün varlığı cinlendiğinde başından savamıyorsan senin için tıp uzmanlarını çağıralım. İyileşmen için mallarımızdan ne gerekiyorsa harcayalım. Utbe sözünü bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussile suresinin baş tarafından şu ayeti okudu. Bu kitap Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarcı olarak ama onların çoğu yüz çevirdi. Artık onlar duymazlar. Dediler ki bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizimle senin aranda bir aranda da bir perde var. Artık sen bildiğini yap biz de bildiğimizi yapıyoruz. De ki ben ancak sizin gibi bir insanım. ''Bana sizin ilahınızın bir ilah olduğu vahyolunuyor. Şu halde ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin.'' ''Ortak koşanların vay haline. Onlar ki zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler. İman edip salih ameller için kesintisiz bir ecir vardır. De ki, siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi odur. Orada üstünden sabit dağlar var etti.'' Onu bereketli kıldı ve onda soranlar, rızıklarını arayanlar için eşit olarak gıdalarını dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Onlar isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak belirledi ve her göğe emrini etti. En yakın göğü de kandillerle donattık ve korumaya aldık. Bu güçlü ve alim olanın düzenlemesidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki... Ben sizi Ad ve Semud'un yıldırımlar gibi bir yıldırımlarla uyardım. Fusilet suresinin ilk on ayet. Elbani şöyle diyor. Bu hikayeyi İbni İsak Megazi'de nakletmiştir. İbni Şam siresinde İbni İsak bunu Muhammed İbni Kabe'l Kurazi'den mürsel olarak ve hasen bir senetle rivayet etmiştir. Abdübin Hümeyt, Ebu Yala ve Elbegavi başka bir tarikten. Cabir Radiallahü Anh'a ulaşan bir rivayetle mevsul olarak nakletmişlerdir. Bu rivayet İbn Kesir tefsirinde de geçmektedir. E, rivayetin seni de inşallah hasendir diyor. Evet. Bu özellik dönemin e, bu özelliği ilgili çıkarılacak dersler ve ölçüler şöyle. El Cezayir diyor ki Mübarek siyaretin bu bölümden çıkarılacak çeşitli sonuçlar ve ibretler vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Müşriklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin karşısındaki şaşkınlıkları ortaya çıkıyor ki bu şaşkınlık hali devam etmektedir. Müşriklerin daveti zayıf düşürmek ve nurunu söndürmek için pazarlık metotlarını kullandıkları açıklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün pazarlık teklifleri ve saldırılar karşısında dimdik bir dağ gibi kararlılık gösteriyor ve sarsılmıyor. Şüphe yok ki bu cazip teklifler Parlamento yoluyla çözümden yana olanların önüne konsaydı, zaten bizim istediğimiz de buydu. Yönetim ve söz hakkı bizim olacak. O zaman Yüce Allah'ın şeriatını uygularız derlerdi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun pahalı bir karşılığının olacağını, onun da tevhid davasına gevşeklik göstermek olacağını biliyordu. Bu ise dinde en tehlikeli bir alandır. Asla gevşeklik kabul etmez. Peygamberlerin yolu kalplerin ve Vücut azallarının ıslah edilmeleriyle başlar. Bundan sonra Yüce Allah onlar için yüceliğin, zaferin ve üstünlüğün sebeplerini oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifi ve müşriklerle pazarlıklara girmeyi kabul etmemesi şüphesiz Yüce Allah'ın şu emrinin muhtevasına giriyordu. Hicr 94. ayeti ''Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme.'' Müşriklerden yüz çevrilmesi, onlara aldırış edilmemesi, onların tekliflerinden ve pazarlıklarından yüz çevrilmesini de kapsar. Gördüğümüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz edilen kişinin tekliflerini tartışmamıştır. Çünkü o teklifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tartışmaya değer bulmayacağı kadar basit ve değersiz tekliflerdi. Ancak o adamın böyle bir teklif için gelmesini kendisini Yüce Allah'a davet etmek ve ona Kur'an okumak için bir fırsat olarak değerlendirdi. İmana yatkın olan kalpler onu kabul etmeye, ona meyletmeye ve ona boyun eğmeye hazırdır. Katı kalpler ise hiç etkilenmez. Bu gibi kalplere yapılan öğütler onların sadece taşkınlıklarını ve sapıklıklarını artırır. Bu dönemin dördüncü özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih itikad üzere sahabelerin iman terbiyesi almalarına ve beraberindeki ibadet terbiyesiyle bunların kalplerine yerleşmesine önem vermesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam devletini kurarken, attığı adımları incelerken, Kur'an'ın bu dönemde nasıl değerli sahabeleri, kalplerini iman terbiyesiyle terbiye edecek tarzda indiği, gayet açık bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu terbiye ve tevhid inancının ve ahiret gününe imanın kalplere iyice yerleştirilmesi suretiyle oluyordu. Ayşe radıyallahu ona şöyle demiştir. Kur'an'dan ilk indirilen şey, İçinde cennet ve cehennemden söz edilen bir suredir. Ayşe radıyallahu anh'a burada müddestir suresini kastetmektedir. Bu ise ikinci olarak indirilen suredir. Bu surede Allah azze ve celle şöyle buyurdu. 8 ile 10. ayetlerinde. Sura üflendiği zaman işte o gün çok zor bir gündür. İnkarcılar için kolay değildir. Yine bir yerinde 38 ile 42. ayetlerinde. Her can kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağ asabı hariç, onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar, suçlulardan sizi sakara ne sürükledi diye. İnsanlar, gruplar halinde İslam'a girmeye başlayınca helaller ve haramlarla ilgili açıklamalar inmeye başladı. Hemen ilk günden zina etmeyin diye bir emir inseydi, belki biz asla zinayı bırakmayız derlerdi. Aynı şekilde şarap içmeyin diye emir inseydi, biz asla şarabı bırakmayız derlerdi. Ben daha oyuncaklarla oynayan küçük bir kızken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu ayet indirildi. Kamer 46. ayeti. Daha doğrusu asıl onlara vaat edilen azabın geleceği vakit kıyamet saatidir. Kıyamet saati ise daha korkul bir felakettir ve daha acıdır. Ancak Bakara ve Nisa sureleri Medine'de ben onun yanındayken inmiştir. Bu kutsal dönem sahabelerin namaz ile ve diğer ibadetlerle eğitilmeleri için iyi bir fırsat oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Biz bir dönem yaşadık ki bu dönemde bir kimseye Kur'an'dan önce iman öğretilirdi. Bu gösteriyor ki sahabelerin metodunda iman ilimden öncelikliydi. Aynı şekilde ilim de söz ve amelden önce geliyordu. Ayşe radıyallahu şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Yüce Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve e gece ibadetini farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetine kalktı bir yıl boyunca sahabeler de onunla birlikte kalktılar. Yüce Allah surenin son kısmını 12 ay boyunca bekletti. Sonra üzerlerindeki hükü hafifleten hüküm indi. Evet bunu e, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisin bir kısmı olarak geçiyor bu hadis. Ayrıca Ahmet ve Ebu Davud rivayet ediyorlar. Ayşe radiyallahu anh'a bu sözünde gece ibadetinin farz kılınmasıyla Allah Azze ve Celle'nin Müzzemmil Suresi ilk 6 ayetindeki mealin şu buyruğunu kastediyor. ''Ey örtüsüne bürünen az bir kısmı dışında geceleyin ibadete kalk, yarısı kadar yahut bundan biraz eksilt, yahut bunu artır ve Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.'' Gerçekten gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır. Yüklenin hafifletilmesiyle de aynı surenin son ayetini kastetmiştir. Bu ayette de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde ibadet için kalktığını, seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Geceyi de gündüzü de Allah takdir etmektedir. O sizin bunu sayamayacağınız yani buna güç yetiremeyeceğinizi bildi ve tevbelerinizi kabul etti. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah içinizde hastalar bulunduğunu, başkalarının Allah'ın lütfundan rızık arayarak yeryüzünde dolaşacaklarını ve daha başkalarının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. Artık ondan borç verin. Kendiniz için önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve ecir bakımından daha büyük olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah bağışlayan ve rahmet edendir. Müzdemil suresi 20. ayet. Şeyler, e, hadis inkarcıları gece ibadetini farz olarak kabul ediyorlar. Herkesi, bütün ümmete. E, Ayşe radıyallahu anhadan gelen bu rivayet onların bu yanlış anlayışını reddediyor. Ayetin sonunu delil getirmesiyle. Safiyur Rahman el-Mübarek Furi şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve hikmeti öğreterek onların ruhlarını... Kendilerini imana teşvik eden ve nefislerini arındıran unsurlarla beslemekten hiç geri kalmadı. Onları hassas ve derin bir eğitime tabi tutuyordu. Böylece nefislerini ruhun yüceldiği, kalbin arındığı, ahlakların temizleştiği, ruhun maddenin hakimiyetinden kurtulduğu, şehevi arzulara direndiği ve kendini göklerin ve yerin yaratıcısına verdiği yüksek mevkilere yükseltiyordu. Kalplerin Kalplerinin korlarını arındırıp onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıyordu. Onlara eziyetlere karşı sabrı, aldırış etmeyip geçmeyi, nefsi hakimiyet altına almayı, tutmayı, hakimiyet altında tutmayı öğretiyordu. Böylece dinde kararlılıkları, arzulara karşı dirençleri, Allah'ın rızasını elde etme yolundaki fedakarlıkları, cennete olan istekleri, ilim öğrenme, dini daha iyi kavrama yolundaki gayretleri daha da arttı. Nefislerini daha çok hesaba çekmeye, onun taşkınlıklarını bastırmak, heyecanlara üstün gelmek, kendilerini kaleyana getiren ve taşkınlığa eten duygulara hakim olmak ve kendilerini sakin bir şekilde vakarla sabır ilkesine bağlı kılmak için daha çok çaba harcamaya başladılar. Bu dönemin beşinci özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri eziyet ve işkencelere karşı sabır ve cahillerden yüz çevirme konularında Eğitmesi. Bu durum Habbab radıyallahu anın karşılaştıkları e, zorluklardan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayetçi olması olayında gayet açık bir şekilde görülüyor. Habbab radıyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin gölgesinde bir cübbeye dayanmış olduğu bir sırada durumumuzdan dolayı kendisine şikayetçi olduk. Bizim için yardım dilemeyecek misin? Bizim için dua etmeyecek misin? dedik. Şöyle buyurdu. Sizden önce geçmiş olanlardan bir adam alınır, kendisi için yerde bir kuyu kazılır, onun içine koyulur, sonra bir testere getirilir, başının üzerine konur ve başı ikiye ayrılırdı. Aynı şekilde demirden taraklarla etleri ve kemikleri birbirinden ayrılırdı. Gene de bu durum kendisini dininden alıkoyamazdı. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binekli san ağdan kadar gidecek... Ve Allah'tan ve koyunlarına kurtların saldırmasından başka bir şeyden korkmayacaktır. Ama siz acele ediyorsunuz. Bu hadis daha önce geçmişti hatırlarsanız. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü en mükemmel bir teselli ve en güzel bir sabır eğitimidir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam muhakkak onlar için yardım diliyor ve dua ediyordu. Ancak o bununla birlikte bu durumun geçmişten beri süregelen ilahi bir sünnet olduğunu İman sahiplerinin muhakkak zorluklarla karşılaşacaklarını bilmelerini istiyordu. Arkasından da aynı doğrultuda da zafer ve başarı müjdesini, korku güvene dönüşeceğinin haberini veriyordu. Nur suresi 55. ayetinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onlar da yeryüzünde hükümran kılacağını vaat etti. Kendileri için seçip beğendi dinlerini, onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder, hiçbir şey bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler küfrederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Bu ayette davetimizde temel hususlardan birisi zikrediliyor. Yani sizden iman edip salih amelleri işleyenlere bakın bu Allah Azze ve Celle'nin kullardan istediği. İman etmek, imanın sahih bir iman, doğru bir iman olması, Allah'ın istediği bir iman olması ve e, bu imanı amellerle artırmak, kuvvetlendirmek. Fakat rastgele amellerle değil, salih olan Allah Azze ve Celle'ye has kılmış amellerle. Kullar bunu gerçekleştirdiği zaman Allah Azze ve Celle'de bir vaatte bulunuyor. Kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaat etti. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Burada işte... E, Dünya üzerinde İslam olduğunu iddia eden, Müslüman olduğunu iddia eden, milyarı, sayısı milyarı bulan bir kalabalığın bunu gerçekleştirmesi halinde Allah Azze ve Celle'nin bu vaadinin gerçekleşeceği var bu ayette. Bizim çalışmamızda imanın tasih edilmesi, itikada giren batılların, hurafelerin ayıklanması, bu ayıklamadan sonra sahih asıllar üzerine ibadete, salih amellere devam edilmesi i̇bn Kesir Allah Azze ve Celle'nin Casiye Suresi 14. ayetinde iman edenlere söyle Allah'ın bir kavmi kazandıklarından dolayı cezalandırması için Allah'ın ceza günlerini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Sözünü tefsir ederken şöyle demiştir. Yani şimdilik onlara aldırış etmesin ve onların kendilerine yaptığı eziyetlere katlansınlar. Bu İslam'ın başlangıç dönemindeydi. O zaman müşriklerin eziyetlerine sabretmekle emrolmuşlardı. Bu onların kalplerinin ısındırılması içindi. Ancak onlar kendi inatlarında ısrar edince Yüce Allah da zor kullanmayı ve cihadı meşru kıldı. Seyyid Kutup da şöyle diyor. Böyle olması belki Mekke döneminin bir eğitim ve belli bir çerçevede, belli bir topluluk için ve belli şartlar altında hazırlık dönemi olması yüzündendi. Bu gibi... Bu gibi bir çerçeve içindeki eğitim ve hazırlığın amaçlarından biri bizzat Arap şahsiyetinin normalde katlanamadığı bazı şeylere katlanmayı öğrenmesini sağlamaktı. Çünkü o normalde ne kendi şahsının ne de gözetim altındaki kimselerin küçük düşürülmesine, haksızlığa uğratılmasına katlanamazdı. Belki bu aynı zamanda Yüce Allah'ın ilk zamanlarda Müslüman olanlara işkence eden inatçıların çoğunun bizzat kendilerinin zaman içinde İslam'ın, Samimi askerleri hatta kumandanları olacağını bilmesi dolayısıylaydı. Onların içinden Ömer bin Hattab radıyallahu anh, öyle olmadı mı? Belki de bu durum o zaman Müslümanların sayılarının azlığı ve Mekke'ye sıkıştırılmış olmaları dolayısıylaydı. Çünkü davet Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerine henüz ulaşmamıştı. Evet bunu Seyyid Kutup Fizilalif Kur'an tefsirinde e, söylüyor. Biz Seyyid Kutubu'nun eserlerini tabi ki tavsiye etmiyoruz. Kendisi batıl akideye mensup birisi. Akidesi bozuk, sahabelere hakaret eden, vahdedi vücut pisliğine bulaşmış birisi, şefaati inkar eden, akide konusunda pek çok batılları olan birisi. Fakat tespitlerinden de doğru tespitlerinden de bu şekilde istifade etmek lazım. Müşriklerden yüz çevrilmesi ise Allah Azze ve Celle'nin Hicr Suresi 94. ayetinde işaret vardır. Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme. Münir el Kadban şöyle diyor. Müşriklerden yüz çevrilmesi hususu aynı anda iki düşünceyi çevirmektedir. Birinci düşünce davetçinin karşıtlarının kızmalarını veya duygularını yahut görüşlerini dikkate almadan davasının, Yaymak için ilerlemesi ve onun ilkelerini açıklaması. İkinci düşünce, onların maddi ve manevi işkencelerine kendisini yaralama, zorda bırakma ve aşağılama çabalarına aldırış etmemesi. Bu konuda da Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerinde dile getirilen tavrı takınacaktır. Kasas suresi 55. ayeti. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve biz yap bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız sizedir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yine Furkan suresi 63. ayetinde şöyle buyruluyor: Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllükle yürürler, yani tevazuyla yürürler ve cahiller kendilerine laf attıklarında selam derler. Evet, bundan dolayıdır ki kendimize ve kardeşlerimize korkmadan ve dehşete kapılmadan açıktan insanları Allah'a davet etmelerini öğütlüyoruz. Aynı zamanda kendimizi eziyetlere ve zorluklara karşı sabırlı olmaya alıştıracağız. Kendimiz, kardeşlerimiz ve tüm diğer Müslümanlar için Allah Azze ve Celle'den af, dünya ve ahirette huzur diliyoruz. Bunun anlamı kulun zorluğu istemesi değildir. Bunu talep etmesi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Karşılaştığınız zaman da sabredin. Bunu Bukhari Cihat Babı'nda riayet ediyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin düşmanla karşı karşıya gelmesini, arzulamasını yasaklamıştır. Çünkü bunda insanın kendini beğenmesi, nefsine dayanması ve sahip olduğu güç ve kuvvete güvenmesi söz konusudur. Bu ise bir tür taşkınlıktır. Allah ise kendine karşı taşkınlık edenlere yardım etmeyeceğini bildirmiştir. Çünkü bundan onun yardımına basite alması, alması ve çok fazla önemsememesi söz konusudur. Bu da ihtiyat ve tedbir şartına aykırıdır. Bazılarının açıklamalarına göre ise burada bazı özel durumlarda düşmanla karşı karşıya gelmenin arzulanmasından nehyedilmiştir. Bu özel durumlarda herhangi bir yarar elde edilmesinin zayıf ve bir zarar gelmesinde kuvvetli ihtimal olduğu durumlardır. Yoksa Allah yolunda çalışmak her zaman faziletli ve itaat türünden olan bir iştir. Doğru olan ise birinci açıklamadır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü Allah'tan afiyet dileyin şeklinde tamamlamıştır. Bu ise tüm istenmeyen hallerin uzaklaştırılması anlamını taşıyan genel anlamda bir sözdür. Bu ifadenin anlamı gerek bedenle gerekse din, dünya ve ahiretle ilgili insanın bilemeyeceği hoş olmayan durumların uzaklaştırılmasını içeren huzur temennisidir. Ey Allah'ım senden kendim, sevdiklerim ve tüm Müslümanlar için genel afiyet diliyorum. Bunu Nevevi'ye. E, sahih Müslim şerhinde bu şekilde açıklıyor. Aynı şekilde kişinin İslam'ın ve Müslümanların yücelmesi için bir yarar sağlamayacak işlere girişerek kendini sıkıntılara sokması uygun değildir. Böyle yapmanın anlamı en ufak bir yarar elde edilmeyeceği halde sıkıntıya girmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin kendini aşağılara düşürmesi uygun değildir. Kendisini nasıl aşağılara düşürür diye soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendini katlanamayacağı bir zorlukla karşı karşıya bırakır. Bunu Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder. Elbani sayı olduğunu belirtmiştir. Bu itibarla bütün işleri şeriat ölçülerine göre belli bir düzene koymak, bu doğrultuda yararları ve zararları önceden değerlendirmek, yani iyi bir hesap yapmak gerekmektedir. Elde edilmesi kesin olmayan yararla, Elde edilmesi şüpheli olan yarar birbirinden ayırt edilebilmelidir ki gayretler boşa gitmesin ve elde edilmesi uzak bir ihtimal olan şüpheli bir yararın peşinde koşarken büyük zararlara katlanmaz zorlu mecburiyeti ortaya çıkmaz. Sanırız Müslümanların Allah'ın şeriatını hakim kılma arzuları Allah'ın dinine olan sevgileri ve onun zafer elde etme arzuları kendilerini adımlarını hızlı hızlatmaya yönetmektedir. İslam'ın hakimiyet günlerinin çok yaklaştığını, o günlerde, o günlere fazla bir zaman kalmadığını sanıyor olabilirler. Sonra da davetin merhalelerini ve her bir merhalede yerine getirmesi gereken kulluk görevinin ne olduğunu bilmek, İslam'ın ve Müslümanların yücelmesini isteyen ihlaslı her Müslümanın için zorunludur. Bu dönemin altıncı özelliği, sahabiler değişik işkence türlerinin en şiddetlilerine çarptırılırlarken, kendilerine zafer ve üstünlük müjdesi veriliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamlarının kalplerine güven unsurlarını yerleştiriyordu. İslam'ın zaferi ulaşacağı ve ilkelerinin etrafa yayılacağı, doğuda ve batıda İslam'ın üstün başarılar gerçekleştirmesi karşısında, taşkınların hakimiyetlerinin son bulacağı konusunda, Yüce Allah'ın onun kalbine yerleştirdiği kuvvetli ümitleri, o da sahabilerinin kalplerine yerleştiriyordu. Onların bu konudaki güvenlerini, Alaycılar kendi alayları ve gülmeleri için malzeme olarak değerlendiriyorlardı. Esved bin Muttalip ve sohbet dostları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüklerinde onlara karşı kaş göz işaretleri yapıyor. Ve bakın yanınıza yarın Kisra ve Kayseri'nin saltanatına son verecek olan yeryüzünün sultanları geldi diyorlardı. Sonra da ıslık çalıyor ve el, el çırpıyorlardı. Safiyur Rahman el Mübarek Furi'de şöyle diyor. Müslümanlar ta baştan baskı ve işkenceyle karşılaştıkları ilk günden itibaren biliyorlardı ki... ...İslam'ın amacı sıkıntılara ve zorluklara yol açmak değildi. Aksine İslam'ı davet ilk günden itibaren kör cahiliyeti ve onun akıl dışı düzenine son vermeyi amaçlıyordu. Onun temel amaçlarından biri etkinliğini yeryüzüne yaymak ve bütün dünyada siyasi alanda hakimiyet ele geçirmekti. İnsanlığı ve dünya kamuoyunu Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yönetmek... Onları kullara kulluktan kurtarıp Allah'a kul olmaya yönetmek için bu gayesini gerçekleştirmek istiyordu. Kur'an-ı Kerim'de bazen açık ifadelerle bazen kinaye yoluyla bu müjdeleri veren ayetler indiriliyordu. Müslümanlara yeryüzünün dar geldiği, boğulacak ve hayatlarını kaybedecek duruma geldikleri bu zor dönemde geçmiş peygamberlerle onları yalanlayan ve inkar eden kavimler arasında geçen olayları anlatan ayetlerinin indiriliyordu. Bu ayetler tamamen o zamanki Mekke Müslümanlarıyla kavimleri arasında meydana gelen gelişmelere benzer gelişmelerden söz ediyordu. Daha sonra bu ayetler anlatılan gelişmelerden sonra kafirlerin ve zalimlerin helak edilmeleri ardından Allah'a kulluk edenlerin yeryüzüne ve bölgeye hakim oluşlarından söz ediyordu. İşte bu kıssalarda gelecekte Mekke halkının yenilgiye uğrayacağı ve Müslümanların dolayısıyla İslam davetin başarılı olacağı yolunda açık işaretleri vardı. Bu dönemde müminlerin üstün olacağını açıkça ifade eden ayetlerden birisi Safa Suresi 171 ile 177. ayetleri şöyle buyruluyor: Andolsun peygamberi olarak gönderilenler hakkında şu sözümüz geçmiştir. Hükmümüz yerine gelecektir. Onlar elbette yardım göreceklerdir. Ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir. Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Başlarına geleceği gözetle. Nitekim onlar da yakında göreceklerdir. Onlar azabımızın çarçabuk geçmesini mi, gelmesini mi istiyorlar? Fakat azap onların alanlarına inince uyarlanların sabahları ne kötü olur. Bir ayette de şöyle buyuruyor Kamer 45'te. Yakında o topluluk bozulacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır. Saat suresi 11. ayetinde onlar burada çeşitli fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur. Habeşistan'a Hicret edenler hakkında da şu ayet indirilmiştir. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Nahl suresi 41. ayet. Kitapsız İranlılara kitapsız İranlılarla kitap ehli Bizanslar arasında savaş başladığında inkarcılar Müşrik olmaları dolayısıyla İranlıların üstün gelmesini istiyorlardı kitapsız olmaları sebebiyle. Müslümanlar da Allah'a, peygamberlere, vahye, kitaplara ve ahiret güne inanmaları dolayısıyla Bizanslıların üstün gelmelerini arzuluyorlardı. Ancak bu çarpışmada İranlılar üstün geldi. Ardından Yüce Allah birkaç yıl içinde Bizanslıların üstün gelecekleri müjdesini indirdi. Ancak sadece bu müjdeyi vermekle yetinmedi. Bir başka müjdeyi de açık bir şekilde verdi. O da müminlerin zaferde, zafer elde edecekleri müjdesiydi. Yani e, Bizansların galip gelmesiyle, Rumların kitap ehli olanların kitapsızlara galip gelmesiyle Allah Azze ve Celle müminleri sevindiriyor. Müjdeliyor bununla ardından da müminleri de başka bir zaferle müjdeliyor. Rum suresi 4-5. ayetlerinde O gün Müslümanlar sevinirler Allah'ın yardımıyla. Bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman buna benzer müjdeler veriyordu. Hac döneminde insanlar bölgeye toplandıklarında Ukaz, Micenne ve Zülmecaz'da mesajını iletmek için insanlar arasında konuşmalar yapardı. Bu konuşmalarında sadece cennet müjdesini vermekle yetinmiyordu. Aynı zamanda gayet açık bir ifadeyle şunları bildiriyordu. Ey insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyin başarıya erersiniz. Arapların yönetimini ele geçirirsiniz. Sizinle birlikte Arap olmayanlar da sizin dininize girer. Öldüğünüz zaman da cennette sultanlar olursunuz. Evet. Birden fazla hadiste rivayet edilmiştir bu. Bunlardan birini Ahmet bin Hanbel e, rivayet eder. Heysemi Mecmu Zevayet'te hadisin ravileri e, Buhar'nin ravileridir demektedir. E, Taberani'de Müdrike İbnül Haris'ten nakletmiştir. Bu hadiste bildirdiğine göre Müdrike şöyle söylemiştir. Babamla birlikte haccettim. Mina'ya indiğimizde bir cemaatle karşılaştık. Babama bu cemaat nedir diye sordum. Bu sabidir. Yani dinden dönmüştür veya sapıktır anlamında dedi. Bir de gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. La ilahe illallah deyin. Heysemi mecmu zevait bunun ravileri sahihin ravileridir. Yani Bukhari'nin Ravilerdir demektedir. Habbab radıyallahu anh'a şöyle demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binekli sana'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan veya ravinin açıklamasına şu ifade yer alıyor. Koyunlarına kurtların saldırmasından başka bir şeyden korkmayacaktır. Bu divayette ayrıca şu fazlalığa yer verilmiştir. Ama siz acele ediyorsunuz. Evet. Şimdi e, bu dönemin bu özelliğiyle ki bu son özelliğiydi, altıncı özelliği. E, bu konudaki dersler ve ibretleri de okuyalım inşallah ve be, bugünlük bitirelim. Kitaptan ve sayı sünnetten birçok delil, dünya ve ahirette hayırlı sonucun takva sahiplerinin olacağını gösteriyor. Kasas suresi 83. ayetinde Allah Azze ve Celle, Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sonuç Allah'ın azabından sakınanlarındır. Mü'min suresi 51. ayetinde şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz. Mücadele 21. ayetinde Allah elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir buyruluyor. Fetih 28'de de şöyle buyruluyor. Peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Elbani Rahimullah şöyle diyor. Bu ayet-i kerime bize geleceğin İslam olacağını, geleceğin İslam'a ait olacağını müjdelemektedir. Bu ayetin ifade ettiği anla İslam'ın gelecekte hakimiyeti ve üstünlüğü ele geçireceği ve diğer bütün dinlere üstün çıkacağını gösteriyor. Bazıları bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ...raşit Talifeler ve salih sultanlar döneminde gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak öyle değildir. Onların zanlarında bu ayette vaat edilenlerin sadece bir kısmı gerçekleşmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir hadisinde buna şu şekilde işaret ediyor. Lat ve uzdaya ibadet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez, kıyamet kopmaz. Yani kıyamet kopmadan önce lat ve uzdaya tekrar ibadet edilecek. Yani insanlar putlara Allah'a ortak koşmaya tekrar dönecekler. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sanıyordum ki Yüce Allah peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderendir. Şahit olarak Allah yeter diye buyurunca bu tamamen gerçekleşti. Yani ben böyle sandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu Allah'ın dininin üstünlüğü Allah dilediği kadar sürecektir. Sonra diye devam ediyor Müslüm'de. İslam'ın ne derece üstünlük sağlayacağını ve ne kadar yayılacağını gösteren daha başka hadisler de rivayet edilmiştir. Bunlar Allah'ın izniyle ve yardımıyla geleceğin İslam'ın olacağı hakkında hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Burada bu hadislerin hadislerden mümkün olduğu kadar bir kısmını vermeye çalışacağım. Umarım bunlar İslam için çalışanların gayretlerinin bilenmesine vesile olur. Ümitsizliğe düşmüş ve bir çaba içine girmekte yarar görmeyenlere karşı da delil olur. Birincisi... Allah benim için yeri dürdü ve doğusunda batısında gördüm. Ümmetimin hakimiyeti benim için dürülen yerlere kadar ulaşacaktır. Bunu Müslim, e, yanlış hatırlamıyorsam bunu Sevban radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Doğusunda batısında gördüm ve bana kırmızı ve siyah hazineleri e, vaat etti diye devam ediyor. İkincisi bu dava geceyle gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Allah çamurdan veya kıldan bir ev bırakmaksızın hepsine bu dini sokacaktır. Ya yücenin yüceltilmesiyle ya da aşağılığın aşağılanmasıyla bu olacaktır. Yücelikle Allah İslam'ı yüceltecek, zilletle de küfrü aşağılık kılacaktır. Bunu Ahmet bin Hanbel, hakim rivayet etmiştir. Elbani, tahsir-ül ve sayhada hadisin Müslüm'ün şartlarına göre sayh olduğunu söylemiştir. Yine bunu da yanlış hatırlamıyorsam Temimit Dari radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Üçüncüsü Ebu Kubeyl veya Ebu Kabil diye okunuyor. Şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anh yanında bulunuyorduk. Hangi şehir daha önce fethedilecektir? Konstantiniye mi yoksa Rumiye mi? Yani İstanbul mu Roma mı? Yani e, bu ifade İstanbul'un da Roma'nda fethedileceğini bildiriyor. Allah'ın izniyle İstanbul'da Fethedilecek ondan sonra Müslümanlar Roma'yı da fethedecekler. Abdullah etrafında halkalar olan bir sandık istedi. İçinden bir kitap çıkardı. Abdullah dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında yazı yazarken bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve hangi şehir daha önce fethedilecektir? Konstantiniye mi yoksa Rumiye mi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruldu. Hiraklin şehri önce fethedilir. Yani Konstantiniyye, e, İstanbul. Bunu Ahmet, Darimi, Hakim rivayet ederler. Ee, Elbani da rivayet ederek sayı olduğunu belirtiyor. Elbani diyor ki, El-Mucemül Buldan'da bildirildiği üzere e, bu Mucemül Buldan kitabı Yakut El-Hamevi adlı alimin eseri. E, beldelerin, e, dünya üzerindeki beldeler hakkında bilgiler veriyor o konu hakkında o belde hakkında vardı olan bir hadis varsa veya oraya bir sahabi uğramışsa o bölge halkından bir sahabi veya meşhur şahsiyet varsa onlarla ilgili böyle ansiklopedik bilgiler veriyor. Bir nevi coğrafya kitabı gibi bir kitap. E, Rumiye ile kastedilen de Roma'dır. Bu kitapta bildirildiğine göre. Bu şehir bugün İtalya'nın başkentidir. Bilindiği üzere birinci fethi Osmanlı Sultanı Muhammed Fatih eliyle gerçekleşti. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vermesinin üzerinden 800 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra gerçekleşti. Allah'ın izniyle ikinci fetih de gerçekleşecektir ve bu kesindir. Yani bu sefer, yani ikinci sefer gerçekleşeceğinde İslam halifesi vasfıyla, yani kendisine biat edilmiş İslam halifesi vasfıyla, Müslümanların lideri vasfıyla Mehdi aleyhisselam fethedecektir. Sayı hadisleri de geldi üzere. Muhammed Fatih'e gelince Fatih e, Sultan Mehmed'e gelince o, o sırada İslam halifesi değildi. Bazıları bu konuda tarihi bilmediklerinden e, Araplardan, e, muasır yazarlardan Araplardan epey e, gaflete düşenler var. Hatta selefilerden bile var bu gaflete düşenler. Osmanlı halifeliği e, Yavuz Selim zamanında ele geçirdi. Yani Yavuz'dan önce iki tane padişah var. Birinci, birisi ikinci Beyazıt Diğeri Fatih Sultan Mehmet. Yedinci ve sekizinci padişahlar. Yani Fatih Sultan Mehmet yedinci padişah oluyor. Ondan daha sonra e, halifelik Osmanlı'ya geçti. Yani İslam'ı temsil etmiyordu o zaman Osmanlı. Müslüman bir e, devletti ayrı mesele. Fakat İslam'ı temsil etmiyordu. Allah Resulü müjdelediği e, asıl fethi tekbirlerle olacak. E, savaşla, silahla değil silahsız olarak fethedilecek. Allahü Valey. Yani şu vakanın gösterdiğine göre eğer e, ki Fatih Sultan Fethettikten bu yana şeriat böyle kamil bir şekilde sahih bir şeriat hükmetmemiştir İstanbul'a. E, vakanın gösterdiğine göre şu anki tabloya baktığımız zaman e, bugünkü kafir e, laik sistem Mehdi'nin çıkışından sonra özellikle Anadolu'da yaşayan Müslümanların Mehdi'ye belki tabi olmaları sebebiyle savaşsız olarak fethedilecek. Doğrusunu Allah bilir. Evet, şüphesiz ikinci fethin gerçekleşmesi İslam ümmetine yeniden raş talifeliğin dönmesini gerektirmektedir. Dördüncüsü peygamberlik yani peygamber dönemi sizin içinizde Allah'ın sürmesini dilediği kadar bir süre sürer. Sonra Allah onu kaldırmayı dilediğinde kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzerine giden halifelik olur. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu da kaldırır. Sonra baskıcı krallık gelir. Bu baskıcı krallık Muaviye radiyallahu anh ile başlıyor. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu da kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzerine giden halifelik olur. İşte bu da e, Allah-u Alem Mehdi aleyhisselam ile. Bunu dedikten sonra sustu diyor. Ahmet bin Hamil ee, rivayet ediyor. Bunu heyse mecmu Zevaitte ravileri güvenilirdir demiştir. Elban'de sayhada 5 numaralı hadis olarak naklediyor. Evet bazen hak üzere olanların amelde kusur etmeleri ve görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri dolayısıyla bazı dönemlerde batıl üstün çıkabilir. Nitekim Uhud olayında Bazılarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine aykırı hareket etmeleri dolayısıyla Müslümanların yenilgiye uğratılmaları üzerine Ebu Süfyan Bedir gününe karşı bir gün. Savaşlar birbirini izler demişti. Ancak batılın üstünlük sağladığı bu tür gelişmelerin sonucu ve varlığın vardığı nokta farklıdır. Cennete gideceklerle cennete girecekler bir değildir. Bundan dolayıdır ki Ömer radıyallahu anh, Ebu Süfyan'a verdiği cevapta şöyle demişti. Ama bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemdedir. Yani Uhud savaşı Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Ebu Süfyan diyor ki işte bu Belir'in revanşıdır diyor. Böyle revanşa, revanş şeklinde devam eder bu savaşlar diyor. Ömer Radyalan'ta buna böyle cevap verir: Ama bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz cehennemde. Yani bu bizim için kayıp sayılmaz Kafirlere karşı yapılan savaşta Müslümanların tarafından kim öldürülürse o şehittir. Yani Müslümanlardan hangisi öldürülürse o şehittir. Allah'ın cennetine götürülür. Kafirler tarafından olup öldürülenler ise cehenneme ve acıklı azaba iletilirler. İki kitle arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu gör. Ayrıca kesin sonuç mutlaka... Müslümanların lehin olacaktır. Nitekim Saffat 173'te Allah şöyle buyuruyor. Ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlar da bizim askerlerimizdir. Mesele bizim Allah'ın ihlaslı askerleri olup olmadığımız meselesidir. İşte asıl mesele budur. Eğer böyle olursak Allah'ın bize yönelik vaadinin gerçekleşmesi kesindir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Nur suresi 55'te. Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere... Kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onlar da yeryüzünde hükümran kılacağını vaat etti. İlahir. Ayet böyle devam ediyor. Kutsal uyanışın gençleri kesin zaferi ve hakimiyeti inatçılara, yalanlayanlara, Yahudilere, Hristiyanlara ve onların e, münafıklardan olan dostlarına boyun eğdireceğini, eğdirileceğini müjdeleyen bu açık ifadelerle sevinsinler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onda erlik bulmaya çalışan Allah düşmanları da dünyada yenilgi ve helakin ahirette de sonsuz azabın müjdesini alsınlar. Enfal 38. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnkar edenler mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da sonra da bu onlar için yürek acısı olacak sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin bu döneminde yani açıktan başladığı dönemde meydana gelen önemli gelişmeler ve büyük olaylarla önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allahu ve Hamdik ve eşhedü la ilahe illa ente ve esteğfiruke ve töb ileyk. Şimdi bu konuyla ilgili sormak istediğiniz soru varsa alalım yoksa kaydımızı bitirelim.